Risi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Beri. Ben Galip. Ben Demoka. Bugün teen slasher konuşacağız. Korku sinemasının yan ürünlerinden olan bir janre. Teen slasher bir grup gencin bir manyak veya işte paranormal bir güç tarafından e, hedef alınıp teker teker öldürülmesi. işte onların hayatta kalma çabası sonuna da ufak bir sürpriz, kapanış şöyle bir toparlarsak konusunun ne olduğunu Teen Slasher'ın tabii çıktığı, yani direkt Teen Slasher olarak çıkmadı. Slasher'ın ürettiği bir yan ürün olarak gösterebiliriz. Ne diyeceğiz buna şimdi? Biz parçalayan mı, kesen mi? Doğrayıcı. <gülüyor> Doğrayıcı. Genç doğrama. Hadi bakalım. <gülüyor> Genç kesici de <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Slasher'ı biraz açalım. Slasher, bir grup insanın bir manyak tarafından veya bir güç tarafından hedef alınıp teker teker öldürülmesi... Ee, ve dediğimiz şekilde gene bunların hayatta kalma savaşı işte sonunda bir hikaye varsa hikayenin sürprizli bitişi veya hiç sürprizli olmadan bitişi diyebiliriz. Bu söylediğinin altını çizmek istiyorum yani bir hikaye varsa çünkü gerçekten 80'lerde 70'lerde de çok örneğini gördük hikayeye de gerek olmadığını düşünen filmler oldu. Bence e, burada bizim Giovanni Scogna bir söz vermemiz gerekiyor. Büyük üstadımız özellikle Türkiye'de korku ve fantastik konusundaki en çok eserler üretmiş ve bizim de ufkumuzu açmış, genişletmiş bir insan Giovanni Scogna Milo. Kendisiyle 2008 yılında yapılan Emel Armutcu tarafından hazırlanan bir Nehir Söyleşi kitabından bir alıntı yapmak istiyorum ben. Bir Levantan Şövalye Giovanni Scogna Milo kitabı olarak geçiyor. Baskısı tükenmiş ama sahaflarda falan gördüğünüzde kesinlikle kaçırmayın. Türkiye'nin özellikle e, karanlık edebiyat ve sanat tarafındaki işlerini Giovanni'nin o benzersiz yaşantısız üzerinden takip edebileceğiniz e, çok güzel bir yer. Giovanni'ye bir soru olarak şey soruluyor, akış esnasında o zaman sinemaya gelelim. Bugünün korku sinemasını nasıl buluyorsunuz? Sanırım eskisi kadar incelikli olmamasına bir itirazınız var diye soruyor Emel Hanım. Giovanni'nin söylediği de e, cevabından bir bölüm anlatıyorum. Korku gişede başarılı bir türdü ve halen de öyledir. Belki de bu haliyle izleyicilerini tatmin edebildiğine göre yenilik peşine düşmek gereksizdir. Formüller ve şablonlar var ve onlar her zaman geçerli olurlar. Örneğin bir grup erkeklik kızı yeni yetme bir hafta sonunu geçirmek için kutu bir yer seçer. Mesela terk edilmiş bir kamp, bir ev, bir kulübe ve orada dehşet verici olaylarla karşılaşırlar. Büyüler, şeytanlar, kaçı katiller gibi çocukların çoğu envai çeşitli atraksiyonlarla öldürülür. Geriye ya bir kız kalır ya da esas olan yaklaşık olarak 30 yıldan beri bu formül uygulanıyor ve seyirci buluyor. Artık suçlu olan kim? Bunları çekenler mi? Yoksa bunları izleyenler mi? Ama bu korku sineması değildir, olsa olsa kötü sinemadır. Diyor Giovanni. Evet, slasher tabii diğer türlerden ayıran özelliği e, şiddet içermesi, e, cinayetlerin olması ve bunların çoğunun da kanlı cinayetler olması yani bir hikaye var elbette ama esas e, fokus noktası bu tabi e, slasher, splatter ve gordan ve psikolojik gerilimden ayırmak gerekir çünkü özellikle splatter ve gore kadar kanlı ve nasıl diyeyim ahlaksızca insanın gözüne soka soka e, şey yapmaz yani e, şiddeti sunmaz birazcık daha estetiği var zannedersen bunların bir de bu özellikleri dolayısıyla bir üst isimleri daha var bütün bu söylediklerin. O da exploit, Exploitation film diyorlar. Exploitation film de istismar filmi olarak. Yani onun içine dahil ediyorlar. Yani uyuşturucunun şiddetin, seksin e, istismar edildiği, insanları etkilemek için kullanıldığı e, filmler aslında. İşte zaten çoğu e, yorumcunun söylediği de hani Splatter Gore ve senin dediğin gibi Exploitation filmleri genelde ahlaksızlık içeren daha sert yapımlar. Evet. Şey de diye de geçiyor. Ortada bir işlenmemişlik hadisesi de var yalnız. exploitation filmlerinden, istismar filmlerinden belki birazcık ayrıldığı yer bunun bu. Özellikle Gore ve Splatter tabir edilen Can filmlerini. Bunun kökeninden birazdan bahsedeceğiz zaten. Ama daha böyle rafine bir sanat türü değil bu. Olan şey ortada ve insanlar bunu sansürleme gereği duymuyorlar. Bazen Etkiyi korku etkisini artırmak için bazen de sırf bunun piyasada gişede iş yapacağını düşündükleri için işte hem istismar oluyor hem bir taraftan da kendine ait bir başka tür gibi oluyor. Çok birbirinin içine geçen şeyler var evet. yönetmenden yönetmene değişiyor büyük ihtimalle. Evet, tabii şey de yapmamak lazım yani böyle sanki hiç izleyicisi, izleyicisi yokmuş gibi davranmamak lazım. Çok fazla sayıda da izleyicisi var bu Kesinlikle. türlerin ki hala günümüzde daha da arttırarak şiddetini devam ediyor. Türler. Bir de şablonun itibarıyla diğer türlere de e, örnek oluyor mesela bugün genç sineması olarak Young Adult diye tabir edebileceğimiz fantastik filmlerin çoğunda Tinsley'ler'in temelini görüyoruz gençler bir yerde uyanıyorlar kayboluyorlar şu bu başlarına bir iş geliyor birileri tarafından kovalanıyorlar. yani Harry Potter'ın bir kısmında bile heyecanı yükseldiği yerinde bile bugünkü o yani iyi film değil diye Cion'un tabir ettiği Tinsley'ler'in izini görüyorsunuz o bir şey yetiştirmiş yani bir e, mal olmuş Evet ve yani kendi içinde bir yandan da hakkını vermek gerekir ki iyisi, kendi içinde iyisi de var. Tabii Dean Slasher'ın de şöyle bir özelliği var. Yani şimdi saydığımız bu Splattergore vesaire diğer daha koyu şiddet içeren örneklere nazaran bu daha yumuşatılmış, daha seyirciye hitap eden yani genel seyirciye hitap eden bir yapısı var. Yani seyirciyi şeyden kaçırmayı amaçlamıyor sinemadan kaçırmayı amaçlamıyor. Onun için zaten biraz daha ileride zaten söyleyeceğiz onun bir yöntemi de var. Bir yöntem kullanarak onu yumuşatıyorlar. Tekrar slash'a gelirsek, bunun başlangıcına biraz bakarsak benim ilk gördüğüm Fransız Grand Guignol Tiyatrosu idi. 1897-1962 yılları arasında faaliyette olan bir tiyatro. İngilizcesi The Theater of the Big Puppet yani e, büyük kukla tiyatrosu olarak geçiyor. Bu tiyatroda e, o zamanın korku şovları icra ediliyor ve sahnede gerçekten kanlı, şiddet içeren ve kimi zaman ahlaksızlığı gösteren oyunlar sahneleniyor ama bundan önce yani bu Grant Kenyon'un e, aslında ilham aldığı yer Elizabeth zamanı ve Jacobin Zamanı. Yani 16. yüzyıla kadar dayanıyor. Buna örnek gösterecek olursak Shakespeare'in Titus Andronicus adlı oyunu veya John Webster'ın The Duchess of the Malfoy veya The White Devil denilen intikam üzerine oluşturulmuş ve intikamın kanlı ve şiddetli yönünü gösteren oyunları gösterebiliriz. Tabi Grand Gignol buradan esinlenerek uzun bir süre şovlarını hı hı. sürdürüyor. Orada hemen bir araya girmek istiyorum. Şunun altını çizmek gerektiğine inanıyorum. Bu e, bahsettiğimiz tiyatro oyunları e, özellikle Salt Şiddet Olsun diye ya da yani biraz önce istismar e, filmlerinden bahsederken bazı şeyleri ön plana çıkartarak daha çok iş yapalım diye yapılmış şeyler değil, eserler değil bunlar. Aksine e, geçmişte şiddet olaylarının e, toplumsal yaşama bir parçası olduğu zamanları aslında anlatarak, çalıştırarak Ortaya konmuş eserler. Titus Andronicus yazıldığı dönem itibariyle 16. yüzyıl Shakespeare'in eseriydi. Ee, olmasına rağmen anlatıldığı dönem günümüzden 2000 sene evvelki Roma İmparatorluğu zamanı. Roma İmparatorluğu zamanında biliyorsunuz insanlar futbol izler gibi gladiatör dövüşleri izliyorlardı. Ve dövüşlerin yanı sıra idam cezalarını toplardı, izliyorlardı. Bugün dünya üzerinde biz idamı artık tartışmıyoruz bile. Yani bir ceza unsuru olarak kanunlarımızda bile tutmuyoruz. Antiklerin Tragedyası şiddetten, gaddarlıktan, zorbalıktan ve kanlı çözümlemelerden korkmaz diye bir not okumak istiyorum. korkmaz zaten yaşadığı çağın aynasıdır. O dönem bunlar insanların içine sinmiş şeylerdir. Bu nedenle de bu eski eserler aslında Gignol'in yaptığı gibi, Splatter filmlerin, Gorlar'ın yaptığı gibi bir yaklaşım içinde değiller. Onlar gerçeği anlattıklarını düşünüyorlar sadece. ...orak adlandırılabilecek noktaya 1960'larda geliyor. O da nasıl? Alfred Hitchcock'un Psycho filmiyle ilk adını almaya başlıyor. Psycho tam olarak Slasher olarak nitelendirilmese de ön ayak olmuş bir film olarak gösteriliyor. Gene Giovanni Scognemillo'nun Korkunun Sanatları kitabından küçük bir kitaptır bu. Çok kalın bir şey değil. Korku sineması ve e, korku edebiyatını ayrı tutarak sanatın diğer dallarında korkunun yansımalarını anlattığı, araştırdığı bir kitap. E, çok tavsiye ederim. İnkılak kitap evinden çıkmış bir şey. E, yakın zamanda baskısı var mı bilemiyorum ne yazık ki. Çünkü ben bir sahaf festivalinden birkaç tane aldım. Eşe Dost'a hediye etmek için. E, 19. yüzyıl Batı'nın popüler tiyatrosu. Nasıl ki vaudeville türü sahne oyunlarında kolay ve ucuzuna kahkahalar arıyorsa, korkuya ve dehşetlere dayalı tiyatro da, Bugün için oldukça ilkel görünen fakat o dönemde şok etkisi yaratan efektlere bağlanılır. Amaçı heyecanlandırmak ve korkutmak kadar şaşırtmak ve seyirciyle sahne arasındaki boşluğu kapatmaktır. Bunlar önemli cümleler. Gerçekten de gerçeklik olgusunu bir anlatıda pekiştirmek namına efektlerin kullanılmasından bahsediyoruz bir e, gösteri sanatında. O dönemde olayı gerçekçi göstermek için efektler yapılırken... Bu slasher döneminde insanları olayı abartıp rahatsız etmek için efektler kullanılmaya başladı. Öyle bir döneş, dönüşüm de teen slasher düşününce hissediyoruz. Aynen öyle. Korku ve dehşet bir yana önceki yüzyılın fantastik, destansal ve basılımsı konulara yönelik sahneleri Paris'te Grand Guignol ya da e, fantastik sinemanın öncüsü George Méliès'in bir süre yönettiği Robert Huden tiyatrosu bu çizgiyi izlemekte ve sinematograf Öncesi gösteri dünyasına daha hareketli, daha canlı, hatta daha gerçekçi ya da gerçeküstü oyunlar sergilemektedir. Burada Houdini anlatırken Robert Hoden'den bahsetmiştik. Hatta onun Arap şeyhleriyle bayağı bir büyük kapışmaları yaptığını ve 3. Napolyon'un kendisini Kuzey Afrika'daki Fransız nüfuzunu artırmak için bir silah olarak kullandığını bahsetmiştik. Evet. İşte gene karşımıza çıkıyor bir şekilde. Korku toplumdan kesinlikle uzak bir şey değil. Ve insanlar bunu sanat değil, bir gerçek gibi bir, hayatların içindeki bir eğlenti olarak görüyorlar. hayatım gerçek gibi görüyorlar. Tiyatroda dehşetin programlı ve bilinçli geleneği, önceki yüzyılın ortalarında Paris'in Montmartre Kentinde kullanılan tiyatro salonunun gösterileriyle başlar. Açıldığında bu tiyatro, ilkin klasik repertuara yönelirse de, kısa süre içinde çizgisini tümden değiştirir, yeni sayılabilecek bir formül uygular. Bu, kısa, bir ya da iki perdelik oyunlarda, çılgın güldürleri ve kabusvari dehşetleri bir arada vermektir. Şimdi bu bahsettiğimiz aslında araştırma, yani tiyatroda korkunun kökenine indiğimizde 1800'lerde aslında Tin Slasher'ın, hatta Splatter filmlerinin çerçevesini görüyoruz. Yani bunların dışına da çok çıkmamış oluyor hala. Hmm. Grant Gignol'den Beril bahsetmişti, gayet detaylı bir şekilde anlattı. Ama Grant Gignol için konuşmanımızın bu bölümümüzün başında anlattığım haliyle bir küçük şeyi de vermek gerekiyor. Grant Gignol de İnceltilmiş, rafine bir tiyatro türü değildir. Dramlarda aşırı bir doğalcılık taraftarı olan, güldürlerde müstehcenliğin sınırlarında gezinen bir şok tiyatrosudur. Şok kelimesinin altına kocaman böyle 3-5 milimlik bir çizgi attığımızı düşünün çünkü bütün hikaye. Yok. aynı zamanda eğer yanlış okumadıysam zaten Grand Guignol o zaman o zaman zarfında e, ahlaksız şiddet olarak da tarif edilmek için kullanılan bir şey haline gelmiş bir terim haline. Gerçi. Kesinlikle öyle. Bu, bunu gördüğünüz zaman bir şeyi, böyle bir durumla karşılaştığınızda, yani bayağı Grand Guignol işi bu. Diyorlar. Evet, i̇şte Bu aynen. Grand Guignol diyorlar. Tabii bunun sadece Fransa'da sınırlı tutmayalım, İngiltere'de de Penny Dreadful'ların oyunlaştırıldığını görüyoruz. Aynı şey Amerika'da geçiyor. O dönemde oturtulmuş bir yerleşmiş, insanların işselleştirdiği bir kültür öğesinden bahsediyoruz. Seksenlerin Hollywood bulvarındaki erotik sinemalar... Aynen öyle. O, o konudan da belki bahsetmek lazım ama Teen Slasher'lar düşündüğümüz kadar da eski değil köken itibariyle. Tabii ki Teen Slasher bir türü olarak yeni şeyler. Dediğin gibi Psycho ile beraber splatter başlatıyorlar. Zaten e, Teen Slasher, hani, 1980'lerin sonuna kadar tin Slasher olarak e, adını anca işte bir iki kişi sayesinde e, buluyor. Onun haricinde pek çok isim veriyorlar. Yani Buna kill, Killpix diyorlar, Stalker diyorlar, Slasher diyorlar. Ama daha sonraları eğer içinde genç e, insanları barındırıyorsa yani hikaye o zaman teen olarak yaftalamaya başlar. O şekilde zaten gelişiyor. E, araştırmayı yaparken bir tane kitap buldum. E, oldukça yararlı bir kaynak. E, Richard Novel'ın 2010 yılında yayınlanan Bloody Money diye bir e, araştırma kitabı. Bu ilk teen slasher filmlerinin döngüsünü anlatıyor. Bu kitapta anlatılan çok güzel bir bölüm var. Tam olarak Teen yapısının nasıl olduğunu anlatıyor. Ondan biraz bahsedelim diyorum. İlk bildiğimiz dediğimiz gibi Psycho bu işe ön ayak oluyor ama bunun ilk örnekleri Halloween, Friday the 13th, Slumber Party Massacre, The House on the Sorority Row gibi filmlerle ee, başlıyor. Şimdi tabii bu filmler ve bunun gibi filmleri gözlerine alarak bir analiz yapmış e, yazar. Şöyle e, başlıyor. Diyor ki üç tane element mutlaka olmalı. Bu elementler nedir? Bir kere her zamanki lokasyonun haricinde bir lokasyon, yani grubun bir yerden bir yere gitmesi veya şehrin dışında hani şehre uzak labirentimsi veya kaybolabilecek bir lokasyonun olması lazım ki mücadele verecekler. İki, bir grup insan genç insan olması lazım. Bunların işte eğlence düzenliyorsa bu bir dans partisi olabilir, bir işte sınıf toplantısı olabilir, işte bir ormanlıkta bir kabine gitmeleri olabilir, mezuniyet sonrası bir parti olabilir. Bunun gibi örnekler var. Üçüncü olarak da eli bıçaklı bir gölgeler arasında kimliği belirsiz birinin olması gerekir bunları izleyen. Bıçaklı ya da baltalı ya da elektrikli testereli ya da çivili ya da kancalı neyse. Delici artık e, doğa üstü, yani olanları öngüren, doğa üstü olanları da var evet. tabii ki ama genel şey bu. Bundan önce de tabii 80'lerden önce de bu tür örnekler var. bunların yani Bunları içeren örnekler var ama tam olarak adı konmamış başka e, türlere girmiş veya çok önemsenmemiş. Filmler. Bu kalıbın ötesinde yapının yani hikayenin yapısının oluşturulduğu bir takım formüller de var. Bu formüllerden en basiti olarak diyorlar ki işte 3 bölümden oluşmalı ve 7 noktası olmalı bunun. Bunu şöyle anlatalım o zaman. İlki tertip yani başlangıç bölümü katilimiz vardır katilimiz bir şekilde gruba odaklanır bir şey tetiklerler yani ya da grup bir şey tetikler. Şimdi katil onlara odaklı olmasa bile grup bir şekilde hani bu amiyane tabirle kaşınmak diye tabir edeyim ben bunu söyleyeyim. Evet. Katilin ya da canavarın ilgisini çekerler. Böyle köşede yatan bir kaplan olduğunu düşünün. Yani bir 5 metre öteden gitsiniz bir şey olacak ama hem yakına gidiyorsunuz hem de taş atıyorsunuz. Çoğu zaman öyle olur ya. Yani. Bir yanlış yapıyorlar. İlgisini o çekiyor. yanlış onun dikkatini çekiyor ya da bir günah işliyorlar. Onun birinin cezalandırması lazım vesaire. Yani işte bu kutsal olan yere saygısızlık yapmak, zamanında birinin ölümüne sebep olmak veya sadece oradan geçiyor olmak da olabilir. Tabi hemen ardından tehdit geliyor fixe olduğu için ve hedef seçtiği için e, onları takibe başlıyor. İkinci bölüm kesinti ve karışıklık olarak geçiyor. Bu da şöyle bu bölümde ilki fırsat şöyle ki genç grubumuz. Bir yere yolculuğa çıkıyor veya bir işte dans partisi düzenliyor veya işte partiye gitmek üzere yola çıkıyor. Bu demin anlattığımız şey seyirciyi biraz rahatlatıyor. İşte o sırada şakalar yapılıyor işte bir eğlence var bir, bir rahatlık unsuru var. Tehdit hala orada ama bir yumuşatma var. Bir de karakterleri biraz tanıyoruz oradaki aşamada kim neymiş nasıl hareket ediyor nasıl tepki vereceğini hayal edeceğiz. Yani bir bağlantı kuruyoruz kurbanlarla. Yanı sıra da bu biraz genç sineması olduğu için belki de oradaki çılgın parti sahneleri, sevişme gibi alanlar tabii ki arka tarafta izleyen, takip eden, birazdan da işe koyulacak olan katil olmasına rağmen birazcık izleyici tarafındaki tansiyonu da böyle yükseltiyor tatlı bir şekilde ediyor Yani onu görmesi lazım genç izleyicinin bir, bir hoşluk veriyor ona. Dediğimiz gibi e, kendinden tabii. bir şeyler buluyor yani. Aynen, bağlantı kuruyor ki biraz sonra kestiklerinde senin kestiğini hissedesin. Bazı <gülüyor> ucuzların da ucuz video tipi teen vardır ya. Yani böyle birazdan kan diye götürecek ama bunlar sevişiyorlar çok belli. Sadece izleyiciyi yakalayabilmek namına orada hiç sebepsiz bir şekilde bir engajı olmuş insanlar birbirine girmiş. <gülüyor> e, yani aynen öyle. Bugün yani ben genelde bunu yaparım bilmiyorum siz de yapar mısınız seyrederken. O bölümü seyrederken kimin önce gideceğini tahmin etmeye çalışırım ben. O sonradan oluşmuş bir şey mi diyeyim? Hani oyunlar, alışkanlıklar öyle bir şey vardır ya. Adet. Gibi. Adet adet. Evet. Yani böyle bir oluşmuş bir adet. Kimsenin ben eminim ki ilk başında Tinslash'ıları yaparken insanların önce hangisini öleceğini tahmin edebileceği bir oyun da filmin içinde sunalım diye bir gayesi yoktu. Fakat o kadar bir şablon üzerinden ilerlediler ki İnsanlar bunu biraz da oyun'a çevirdiler bence ilk bu öylecek bence şöylecek ben tahmin etmiştim bunun katil olduğunu gibi ee? tabii şimdi bu bölümde aynı zamanda katilimiz onu da takip ediyor ki bir şekilde bir fırsatı yakalaması lazım ardından takibe geçiyoruz ee, esas takip yani o fırsatların yakalanıp o fırsatların kullanılmaya başlanması son bölümde çözülme dediğimiz bölüm burada da cinayetler var ee, ilk önce işte bu takipten yakalanan fırsatlardan istifade katilimiz tek tek gençleri yakalayıp öldürmeye başlıyor. Bu e, bölümde bütün kanlı şiddetli sahneleri tek tek izliyoruz ki kiminde bu kanını da göremeyebiliyoruz İyi işlenmiş olanlarında. Hemen ardından karşılaşma geliyor. Karşılaşmada da e, hayatta kalan artık bir iki kimse katille karşı karşıya geliyor ve ona karşı bir... Savaş başlatıyor veya işte mücadele başlatıyor, mücadele işte bir süre sürüyor, zaten hemen şeye atlıyor, neutralization dediğimiz yani neutralize etme veya sonuca bağlama. Bu da ne oluyor? Katil artık ya son hayatta kalanı öldürüyor, hikaye bitiyor <gülüyor> ya da genelde aslında hayatta kalan katili bir şekilde etkisiz hale getiriyor. Ha katil daha sonra yaşıyordur, yaşamıyordur. O bir soru işareti. Ama o an için e, hayatta kalan kurtuluyor. Bu da son bölümü. Ka katilin Hı -hı. E, en azından o film için ölüşüyle bitiyor. Evet. evet. Aslında katil de ölmüyor. Çünkü bu filmler çok üretilmek için. Yani ikincisi, üçüncüsü, sekizincisi gelsin diye yapılmış şeyler biraz da. Katil ya öyle bir şekilde ölüyor ki ya da diğer filmde öyle bir setapla başlıyor ki aslında orada katilin ölmediğini Katilin canlandırılabileceğini vesaireyi görüyorsunuz. E, yapısı prodüksiyon tipi itibariyle e, genelde de katil olmayan olan çocuklar oluyor. Bir de o filmlerin galiba en güçlü tarafı katilleri. Kötü adamları. İşte Jason Marwiz'dan Michael Myers'a kadar. He, he. Ondan sonra Freddy Krueger'a e kadar. Bütün çalışma, ağırlık, karizma, seksilik vesaire hep böyle... Katil tarafına çalışıldığı için belki de senaryoda çünkü o taraflar güçlü gibi görünüyor. O da o kahramanları öldürmeniz pek işinize de gelmiyor. Çünkü o bütün franchise diye tabir ettikleri seriyi, bütün bir işi bir anda yok etme durumunuz var. Ee, bir tahminim var. Demin söylediğin gibi hani belirli amaçlarla yapılıyor yapılmıyor meselesini düşünürsek. Aslında ben e, 1978 yılında Carpenter'ın Halloween'i 8 tane olsun 9 tane olsun diye çektiğini zannetmiyorum. Ama... 300 bin dolara çekilen bir film dünya çapında o günün parasıyla 78 yılı itibariyle 70 milyon dolar kazanınca bugünün 250 milyonuna filan denk geliyor. Tahmin edersiniz ki yani tamam filmin sonunda katil ölmediği için belli ki o filmin devamı gelecek ama yani sırf onu hesaplayarak girdiğini de düşünemeyebiliriz. Ama bu kadar para kazanınca büyük ihtimalle hem taklitleri birden hızlandı hem de Or Seri bir, bir türlü bitmedi. Orada dediğim ikinci teori devreye girebilir ama plan B. Orada işte kahraman Michael Myers çok güçlü. 13. Alevon'da. O nedenle de e, izleyiciden en yüksek tepkiyi alan en çok sevilen olduğu için belki devam gelmiş olabilir. Çünkü bugün fanları var o Leatherface vesaireyle beraber. Kesinlikle. Yani zaten Michael şimdi Leatherface örneğinde mesela onun bir devamı yok o yüzden. Tekrarları var ama. Tekrarları var ama devamı yok. Evet. E, ama aynı mantığı var. Tepe'nin Gözleri filminde aslında Leatherface birebir yapmıyorlarsa da o tarz şeyler, filmlerde yani. hep etkilediği Çok çok. Zaten Michael Myers'ın kendisi bile sonuçta bakarsan o maskeyi giydiğinde çok kişiliksiz bir maske. O da bir Leatherface bir yandan atıf olarak evet. düşünürsek ama önemli olan birinci filmin bittiğinde belki de gerçekten ikinci filmi yapmak istiyordu çünkü Michael Myers ölmüyor ve kayboluyor birinci filmde net bir şekilde çatıdan düşer ama Yukarıdaki psikiyatrist doktoru camdan aşağıya baktığında katil yoktur ama artık bitmiştir. O an için kahramanımız bir doktor, kurtulmuştur. Bir tek doktorla şey kurtuluyor galiba değil mi? Kız kurtuluyor sonunda eğer yani yanlış hatırlamıyorsam. Ya, bir bir görüp çocuk. Var var kız kurtuluyor. Doktor zaten doktor hiç muhatap olmuyor neredeyse. O filmin başında kısaca bir muhatap oluyor ama kavga dövüşe hiç dahil olmuyor. Yani sonunda bir dahil oluyor işte ateş ediyor gibi bir ilişkileri var ama Doktora hiç saldırmıyor neredeyse. E, polis kurtuluyor. Yani aslında ilk filmde kurtulanlar var. Fena değil. Bu sırada filmin teen slasher türünün locus classicus'u diyorlar. Tanımlamakta kullanılan klasik örnek olarak çoğu insan kabul ediyor Halloween'i. 1978'deki. Müziklerini de John Carpenter yapmış. Tabii ki. Yani çok filmin başarısında müthiş bir rolü var. Kendi kendine bayağı oturup orkla bunları yapıp sonda da çok komik böyle Şimdi unuttum. Bir şey Filharmonik Orkestra diye tanımlıyor kendini. sonda yazarken jeneriklerde. Ama bütün slasherlar için sen söyledin. Doğru. Ama Halloween'de birebir e, Psycho'nun etkilediğini 1960. Hitchcock'un Psycho'sunun etkilediğini ayrıca söylüyorlar. Ve sonra Halloween işte 7 tane devam filmi var. 2007'de de Rob Zombie birinci filmi yeniden yapıyor. Evet. Bitmez bir şey. Fakat şimdi 1978'den önce demin The Leatherface dedin ondan bir bahsedelim. The Texas Chainsaw Massacre geliyor. Şimdi 74'te bu da 300 bine mal edip 30 milyon dolar gişe yapıyor. Top Pooper'ın filmi ve pazarlama içinde bu yaşananların gerçek olduğunu iddia ediyor. Filmin başında gerçek olaylar canlandırılmıştır diye bir yazıyla bir ses böyle okuyor. Da, diye bir ses bunu falan öyle başlıyor. Bir çeşit fan yani gibi. Yani, yani olarak. Evet bu şey biraz daha yani found footage'a girmiyor ama yani biz bunları yaşanırken çektik demiyor yeniden canlandırdık diyor tek fark o. Evet o, o önemli bir yer gene canlandırmalı belgesel gibi yaklaşıyor aslında konuya canlandırmalı belgeseller belki bir bölümümüzün konusu olabilir belgesellikten bir anda iş çıkıyor sanat işin içine giriyor artık subjektif bir şekilde anlatı başlıyor ama Başında vatandaş ya da işte yönetmen ya da yapımcı kimse bu gerçek olaylardandır. Dediği için de gerçek algısı yaratıyorlar. Yani tam istismar evet. bu. İstismar tabii şey. tabii, yüzde yüz. Hatta istis marketing diyordum ben. Bu <gülüyor> <abiye>. <gülüyor> Güzel. Yani tamamen şey pazarlama amacıyla yapılmış olan bir şey. Aynı, evet. evet kesinlikle öyle. Ve de şimdi mesela Halloween ne kadar belirleyici ve aslında da iyi bir film idiyse. Bana sorarsanız Texas Chainsaw Massacre'da. O oranda iyi bir film değil ama film bir noktadan sonra ve senin bu söylediğin kuralların bir kısmının uygulandığını görebiliriz ama tümüne de uymuyor. Bir de uyarsa da mesela çok sallapati uyuyor diyelim çünkü evet uzak bir yere giden bir grup genç var ve bunlar öldürülüyorlar ama 4 kişilerse 5 kişilerse 3 tanesinin öldürülmesi 1,5-2 dakika filan sürüyor neredeyse utanmasa yani o da öldü e dur ben de içeri gireyim ben de öleyim ben onları aramaya gideyim ben de öleyim. Ya biz daha anlayana kadar herkes ölüyor zaten bir tane kız kalıyor yani en son. Ondan sonra biz yarım saat o kızımızla beraber kaçıyoruz. Filmin en etkileyici en güzel yanı o gün ne kadar işte gösterilmemiş e, abartılı şeyleri deminden beri konuştuğumuz göstermeye başlaması aslında. Çünkü o kızın başına gelenler gecenin ilerleyen saatlerinde koltuklarda oturan cesetlerle mi karşılaşmazsın mumyalaşmış ondan sonra mumyalaşmış cesedin aslında mumya olmadığını mı anlarsın? Parmağından o adamın kan emmesini mi seyredersin? E, elinde çekiş bile tutamayan bir adamın kafanı parçalayıp e, seni öldürmeye çalışışının bir saat sürmesini mi seyredersin? Gerçekten sinirleri yükselten, vahşeti vermeye çalışan büyük bir kovalamaca. O açıdan iyi, orada bir tek gerçek e, gerçeklik iddiasında da bir tek yanına yanaşabildiği mesele bu Leatherface karakterinin gerçekteki Ed Gein adlı seri katil ...den esinlendiği hep söylenir. Evet. O onun yaptığı şeylerden. Ama odur. Bu kadar vahşete girdiğimizde... ...benim aklım o filmin sonuyla... ...yine e, film olarak çok beğenmediğim ama... ...72 yapımı yine biraz daha eskiye gidiyorum. The Last House on the Left 1972. Soldaki son ev. Wes Craven'ın. O da 87 bin dolara çekip 3 milyon dolar kazanarak... ...yine ortalığı yıkmış ama... ...işte exploitation film deyince... ...benim aklıma... Direkt geliyor. Ve bu filmde hikaye ilginç değil. Kurgu ilginç değil. Oyunculuklar nadiren. Yani belki bir iki aktörün oyunculuğu birazcık dikkat çekiyor ama. Yani neyi seyrediyorsunuz? iki tane kızımız var. Konsere gidecekler. Uyuşturucu almak istiyorlar. Aynı anda üç tane, üç adam bir kadın. Killing spree İnsanları öldüre öldüre ortalıkta gezmeye başlamış. Onlarla denk geliyorlar. Kızları kaçırıyorlar. Sonra işte gelin kızları seviştirelim. Hadi iki kızı birbiriyle seviştirelim. Görelim ormanda sevişsinler. Gelin şimdi ben bu kızı bir bıçak sokayım bakalım kaçacak mı? Gelin ben şimdi bu kıza tecavüz edeyim ne olacak gibi. Bir noktadan sonra biz artık bunu izlemek durumundayız. Anladım ama şeyi de ilk koymak lazım. Burada yani noktayı doğru yere koymak gerekiyor. Bu bahsettiklerin Hala Gor'un, ondan sonra Gor derken vahşet sinema ya da anlatısının, çünkü edebiyatta da Gor var yüksek. Ondan sonra Splatter dediğimiz Kanrevan anlatılarının, ondan sonra snaf dediğimiz bu ölüm pornosu. İnsan vücuduna karşı direkt olarak yani bir parçalama vesaire gibi eylemlerin, birilerinin öldürülmesi üzerine falan işkence pornosu olarak da geçen ölüm pornosunun şeyleri etkisinde kalmış deneysel filmler daha henüz Tinsleyer vesaire olmamış ama yani e, bunlar hala etkide bulunan filmler başka e, akımların etkisi altında bunlar ama deneysel bir şey arayan filmler bir yandan yeni bir şeyler yaparlar çünkü bunu yapan kişiler çok da genç aklında bir takım filmler bir vizyon bir görüntü olan bir estetik olan genç şeyler e, sanatçılar ve e, kendilerinde küçük küçük imkanlar buluyorlar bu, bu başarıları yaşamış e, bu başarıları yakalamış olmaları bizi yanıltmasın. Bu saydığımız ilk örnek filmlerin hepsi B sınıfı filmler. Tabii tabii. Ve zaten yani Wes Craven'ın ilk filminden bahsediyoruz. Ee, daha sonra zaten geliştirdiğinde tabii. kendini neler yapabileceğini biliyoruz. Tabii. Ama bu film e, biraz böyle sıkıntılı. Zaten hemen her yerde yasaklanan. Mesela daha verdiği sinemalarda makinistler tarafından parçaları kesilip Öyle gösterilen. Sansürlenen yani. Tabii kendiliğinden doğal bir şekilde sansüre uğradığı için de aslında zaten pek çok bölümü bugün kayıp ya da çok değerli, çok az insanda bulunan bir film aslında. Ama dediğim gibi yani burada ben onu izlerken hep e, Pekin Puan, Dogs'u 1971'de gelir aklıma. Şimdi o bu iş ne kadar iyi yapılabilir göstermişken sen 72'de bir şey yapıyorsun. Tabii işte sen e, yeni yapıyorsun, ilk defa yapmaya çalışıyorsun vesaire ama... O duyguyu vermek istiyorsun aslında ama olmamış bana sorarsan. Yani Pekin Paht'ta aldığın karanlık üstüne çöken güç bambaşka bir yerde duruyor. Burada bunları hissedemiyorsun. E, Strove Dogs aslına bakarsanız Tensileşir'in bence başlatan şeylerden bir tanesi. Fakat Tensileşir'a şablon itibariyle bir şekilde oturtamıyoruz ve o yüzden çoğu insanın gözünden kaçıyor. Belki de. Çünkü oradaki şeyler de kurbanlar da Dustin Hoffman'ın oynadığı karakter ve işte genç karısı. Bunlar genç insanlar olmalarına rağmen daha henüz liseden yani böyle ergenlik çağından yeni çıkmış gençler gibi değil yani bir teen değiller evet, orada. Evet. Sadece, yani bir de saldıran da bariz belli. Yani aynen öyle. Canavar saldırmıyor. Ee, ama orada mesela onun orijinalinde e Senpik'in Pah'ın ortaya koyduğu yorum ya da film mükemmel ona bir şey demiyorum ben bayılırım. Ama mesela kitabı elime geçmişti benim de şansa buldum okumaya başladım. İnanılmaz derecede iyi şehirli ile kırsallının, taşralının çok ciddi evet. çatışması. Şehirden gelene taşralının züppe demesi, şehirlinin taşralıya hödük bu demesi, birbirlerine iyi davrandıklarını söyledikleri halde nazik diyelim. Nazik içinde nazik davranıyorlar ama yani, bu iyi davranmaya getirmiyor yani. Yani nazik derken bu İngiliz ölçüleriyle, centilmen davranmaya çalışan nazik. Evet evet ama birbirlerinden hiç hoşlanmıyorlar. İşin içinde seks var ve çok yüksek şiddet var. İyi bir akışta takip ediyor. Yoksa şeyler falan, Texas Chainsaw Massacre, Wes Craven'ın diğer film falan bunlar insanları ve filmleri de etkiliyor. Alien'i konuşurken biz bahsetmiştik. Walter Hill gelip biz aslında birazcık da Leatherface çok iyi iş yaptı. Onun şiddetinde bir film de görmek istiyoruz diye. Yapım şirketleri de işte yapımcılara ve yönetmenlere de dikte ediyorlar. Yani bir etkileme hadisesi başlamış oluyor. Bu The Last House on the Left'in bir de pazarlamasında kullanılan afişinde, işte tanıtımlarında kullanılan şey var. Yani aman bayılmayayım, aman bayılmayayım, dikkat edeyim diye düşünmeye başladığınızda e, sadece bir film. Kendin, kendi kendinize tekrardın. Bu sadece bir film. It's only a movie. Şimdi bu üç tane filmde kullanılıyor. Bir Robert Blok'un yazdığı Straight Jacket 1964'te filminde, bir de Color Me Blood Red. ...1965'te H.G. Lewis'in bu üç film... ...bu It's Only a Movie reklamıyla... ...kendi kendinizi rahatlatın... ...sadece bir film izliyorsunuz reklamıyla pazarlanmış. Aynısını yakın zamanda yerli korku filmlerini yapanlar da birkaç tane şeyin denediler... Bu filmden korkmayana 10 bin dolar para vereceğim diyen yönetmenlerle karşılaştık. Biz harika oldu. <gülüyor> şey söylemek istiyorum ama bunlar yapım itibariyle, konu, hikaye, anlatı vesaire itibariyle bugün bizi çarpan eserler değil. Ancak 70'lerin başında hala daha bir, başka bir dünyada yaşandığını aklımızdan çıkartmayalım. Sürpriz faktörü nedeniyle ilk olmaları itibariyle de insanların gönlünde şu an bambaşka yaşan. <gülüyor> Berlin dediği mesela kanın gore'un kullanılması kullanılmaması Halloween bir ilk olarak kabul edilmesine rağmen neredeyse kanı hiç kullanmıyor. Yani kanlı olduğu iddia edilen öyle hatırlanan bölümleri tekrar izlerseniz mesela şey Michael Myers'ın genç oğlanı duvara bıçakla mıhladığı bir sahne vardır. Hatta bir sonraki aşama Scream filminde bir yandan of onu seyretmektedirler. Uuu, bu da çok kanlı olmuş gibi yorum yapmaktadır. Oysa filmde o sahnede hiç kan yoktur. Ama siz ışıkla ve oyuncuların hareketleriyle mesela orada şeyi veriyorsunuz. O dehşet duygusunu, vahşet duygusunu hepsini orada aslında alıyorsunuz. Halloween'in gazıyla Jamie Lee Curtis'i bir anda her filmde oynatma çabası gördüğüm kadarıyla başlamış o dönemde ve bir Prom Night diye bir fecat bir filmde oynamış 1980'de. Küçük bir kız Yine küçük arkadaşları tarafından 10'lu yaşlarında saklanmaç gibi bir oyun oynarken yanlışlıkla camdan düşüyor ölüyor. Aradan 10 sene geçtikten sonra bunlar lise mezuniyetlerinde çocuğun kızın erkek kardeşi onu öldürdüğünü düşünen diğerlerini teker teker avlayacaklar. Böyle bir hikaye ama yani bekle bekle kimse kimseyi avlamıyor saatler sürüyor Gerilmi <gülüyor> gerilmiyorsun sıkılıyorsun. Hemen aynı sene tabi 13. Cuma var onun izinden giden. Shaun S. Cunningham'ın filmi. Yine 550 bin dolara çekilip 60 milyon dolarla büyük <gülüyor> bir sükse yaptığını söyleyebiliriz. Ama orada ufak bir şey var, detay var. Ki bunlar, bu detaylar böyle altını çizelim. Çünkü bir şeyleri ufak ufak o dönemde değiştiriyor. Biz Halloween'de sevişen, o içki içen, uyuşturucu kullanan gençlerin cezalandırıldığını bir yandan görüyoruz. Her seferinde altı çizilenlerden noktalardan biri budur. Ve onların hiçbirini yapmayan baş kahraman filmin sonunda kurtuluyor. 1980'de 13. Cuma'da yine aynı şeyi izlediğimizi düşünüyoruz. Yine gençler bir yaratık adam tarafından öldürüldüğünü bütün film, film boyunca düşündüğümüz halde filmin sonunda aslında öldürenin o... Adam değil, o zannettiğimiz adamın annesi olduğu ortaya çıkıyor. Yani bir ebeveyn işe karışıveriyor bir anda. Onları öldüren bir ebeveynmiş. Biz bunu anlıyoruz. Gemma The Curtiss'in adlandırıldığı bir şey de var. Daha doğrusu kendisinin üzerine yapışan bir isim de diyebilirim. Bir tabir oluşuyor aslında korku sinemasında. Scream Queen diye. <gülüyor> Güçlü ya da başrolde oynayan esas kız... Kadın başrol gibi bir şey var. Genelde hayatta kalanlar evet. ya da etrafındaki insanlar patır patır, sapır sapır düşerken bir şekilde kaçarak vesaireyle görebildiğimiz hikayenin onun etrafından anlatıldığı bir şey var. Scream Queen adının nereden geldiğini de biliyoruz. Yani hayatta kalıyor ve çok ciddi korkuyor evet. Evet. Çok ciddi bağırıyor. Tabii. <gülüyor> Çırılık i̇şte, atıyor. Sigourney Weaver'ı aslında bunu koyabiliriz. Teen filmlerin içine oturtmasak da onun da o korkması vardı yani Ali'ndaki en son sahnedeki evet. var. Yani ciddi korkuyor Nohutlar kadına falan diyorduk. İşte e, böyle bir şey var. Tabii Elm Sokağan'da kabustan tut da e, diğer bir sürü şeye kadar e, teen slasher'ları korku filmlerinde hep geçen bir nasıl söyleyeyim size e, meddah gibi bir değişmezi artık bu korkun. Evet. 83'te Sleepaway Camp geliyor. Bu çok önemli olduğu için ya da çok güzel olduğu için bahsetmiyorum. Robert Hiltzik'in filmi. Ama Muhteşem bir finali var. O yüzden herkese tavsiye ederim. Özellikle araştırmadan. Youtube'da filan da bulabilirsiniz kaliteli versiyonunu. Bence oturun izleyin. 350 bin dolara çekiliyor. 11 milyon dolar kazanıyor bu arada. Yani o sırada hiç hız kesmiyor tin Slasher'lar. isimleri o olmasa bile. Bir de minicik detay. James Earl Jones'un yani Darth Vader'ın sesi olarak bildiğiniz ya da Konandaki kötü adam, kötü büyücü Tulsa Doom olarak tanıdığınız James Earl Jones'un babası oynuyor bu filmde bir yan rolde. Görünce sesi ve tipinden tanıdım. 84'te Nightmare on Elm Street, ve Craven'la geliyor. Şimdi burada o demin bahsettiğim minik ebeveynin girişi detayı önem kazanıyor. Çünkü bu seride suçu daha önce ki filmlerde olduğu gibi gençler değil, ebeveynler işlemişler. Gençler o günahın cezasını çekmektedir. Böyle bir altyapısı var. Evet. Burada da Freddy Krueger çıkıyor karşımıza. Elinde bağladığı jilet keskinliğinde bıçaklarıyla şapkası ve o kırmızı yeşil çirkin kazayla beraber rüyalarda gençleri avlamaya başlıyor. İlk filmde Johnny Depp'in ilk filmi ayrıca. Ve ebeveynler hem Günah işlemişler. Freddy'nin o yüzden aileleri Fredi cezalandırıyor. Hem de bu cezalandırma sırasında hala biz ailelerin, anne babaların hala kötü durumda olduğunu, alkolik, ilaç bağımlısı vesaire olduğunu görüyoruz. Şeyler o oranda suçlu, kötücül ya da günaha yakın değil kurban olan çocuklar birinci filmde. Bunun da serisi uzuyor. Çok film var ama ikinci film... Büyük bir hayal kırıklığı bana sorarsanız. Üçüncü filmde biraz toparlıyor. Çünkü orada hem biraz oyunculuk giriyor. Patricia Arquette önemli bir rolde ve fikir güzelleşiyor. İnsanların rüyalarını çekebilen bir kız var. Beraberce rüyalara girip ilk filmde rüyadan çıkarmaya çalışırken bu sefer rüyanın içinde Ağlamak. süper güçleriyle onunla dövüşmeye çalışıyorlar. Bence bu filmin en çarpıcı noktası zaten bu rüya olayı. Çünkü sonuçta hepimiz uyku, uy, uyuyoruz yani günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçiriyoruz ee, uyuduğun zaman öleceğini bilmek yani uyumamaya çalışmak bütün zaten stresi filme bindiren şeylerden bir tanesi de bu yani diyorsun ki uyuma sakın uyuma yani ben kendimi biliyorum filmi seyrederken <gülüyor> karakterle konuşup direkt olarak sakın uyuma sakın uyuma <gülüyor> deyip uyardığımı biliyorum ki beni en etkileyen filmlerden bir tanesidir. Normalde korku filmlerinden çok fazla etkilenmem. Hani severek izlerim vesaire. Korkarım da zaman zaman ama bu filmde benim en korktuğum yan buydu. Uyku. Hatta beni o kadar etkilemişti ki izlememin ertesi günü falan yani uyumakta, uykuya dalmakta epey zorluk çekmiştim. Böyle bir durum var. Dediğin gibi şeyi çıkarıyor. Sen uzağa gitmiyorsun ya da bir yerden sana canavar gelmiyor. O senin korkacağın yeri kendi yatacağın yatağın olarak belirliyor. Yatak senin ölümle yaşam arasında sana geçiş sağlayan bir portala dönüşüyor. Bir de en savunmasız olduğun zaman. Bir de kime hitap etti çok önemli bu filmler. Şimdi 70'lerin sonunda bu tür palazlandı ve bir şekilde kuralların ortaya koydu diye söylüyoruz. 80'lerde de hem video piyasasında hem de kıyda köşede demeyeyim ama izleyicisi daha çok gençler olan sinema salonlarında e, gençler arasında izlenildi bu filmler ve o nedenle kahramanları film şey, e, gençler oldu gençlerin korkularına gençlerin dertlerine daha yakınsar oldular işte bir anne babanın direkt olarak anlayamayacağı bir şekilde yani anne babanın suçunu hem sokağında çocuklar çekiyor. Yok efendim cezalandıran aynı şekilde onun için Cuma'da bir ebeveyn oluyor vesaire. Aslında hem kurban hem de onların gözünden anlatılmış bir hikaye gibi. İşte orada çocuklar öldürülsün diye ya da çocuklar öldürülüyor diye bir film gibi gitmiyor Çocuklarken gençler. Doğrudan aslında 80'lerin o ruhuna da çok uyar. Her yere bir çocuk her yere bir genç koyma sevdası var ya. Badonların falan da başlatmış olduğu asi genç havası da var. Hem onu e, besleyen. Hem de onu tamamlayan bir öğe olarak kullanılıyor yani günün evde seyrediliyor arkadaşlarla beraber videolarda gibi düşünebilirsin. Bir de zaten filmlerin içerisinde bir taşkınlık var. Şimdi o kan revam bilmemlerin daha yüksek olmasının şeyi de gençler onu kaldırabiliyorlar kendi işlerinde de bir fazlayı isteme bir zorlama bir deneme şeyi var yani kendini buluyor bu genç bireyler. O nedenle bir erişkini bir yetişkin bir insanı zorlayabilecek ya da rahatsız edebilecek ya da bu artık absürt olmuş dedirtebilecek şekildeki şiddet, kan, efektler vesaireler bu filmlerin içerisinde gayet yediriliyor. Hiç de sıkıntısı yok. Çünkü izleyicisi de o taşkınlığı bir şekilde more kan diye karşılıyor. Hoşuna da gidiyor, kabul ediyor. M. Sokağı kabusunun enteresan bir yanı var. Hani şimdi diğer teen slasherlara baktığımız zaman hani Halloween'da kan görmüyoruz ama geri kalan örneklerin çoğunda kan revan her türlü şiddeti, vahşeti görüyoruz. Em kabusunda yaratıcı şeyler de var, sahneler de var. Yani ölüm şekilleri de çok yaratıcı ya da saldırı şekilleri. Yani mesela işte küvetin içinden çıkan yani suyun içinden çıkan bir el veya işte ne bileyim kulağa takılan bir duyma cihazının bir an sonra işte onun beynine kadar işlemesi. Yani bir şekilde her bir kurbanın zayıf yönünü veya savunmasız olduğu yönü bularak onu yaratıcı bir şekilde işleyerek bu cinayeti işliyor veya işte öldürüyor. Rüyalar kapıları açıyor tabii. Sadece evet. oldu değil. E, böceğe dönüşüyordu bir kurban. Yani bildiğiniz Kafka'ydı yani. O sahnesi. Gregor Samsa'nın uyanması gibi bir anı da vardı. Çaktırmadan ucuz bir yapımın içerisinde aslında derin sofistike bir anlatı da var. Bu da işte yani Craven dahil e, yönetmenlerin bir şekilde artık kendi içsel doygunluğuna, olgunluğuna ulaştığını da gösteriyor. Ama yani Film öbür türlü görünmesine rağmen arada hiç beklemediğiniz şeyler geliyor. Bir de bu deneysel hareketleri, bu numaraları, bu incelikleri çoğu başka filmde deneme şansınız olmuyor dedim yani. Birazcık laboratuvar gibi de kullanıyorlar. Çünkü sonunda mesela 2000'lerin başında Korku sineması çok dar bir alana hapsedilmişken Testere filmi çıktı. Yıktı ortalığı geçti. Çok iyiydi diye söylemiyorum. Bir i̇lk birkaç film, hatta ilk üç filmi çok destekledik. İlk birkaç tane filminde inanılmaz buluşlar vardı ama yani düşünsene insanın aklını zorlayan işkenceler vesaire. Şimdi bunlar elinden gelen şeyler. İşte mesela senin Testere örneğinde verdiği gibi çok katmanlı filmlere geçiş o da. Yani hikaye, hikayesi çok katmanlı olan, sürekli seni şaşırtan ve bir şekilde hani bir köşeyi döndüğünde başka bir köşeyi dönmek zorunda kaldığın filmler o İşte Bunlar sinemanın gücü tabii. Atlamadan geçmeyeyim. Bunları başlatan Psycho ile birlikte bir Peeping Tom filmi de sayılıyor Slayer olarak. Evet. Onunla ilgili bir alıntı yapacağım. Carol J. Clover'ın Men, Women and Chainsaws diye bir kitabı var 1992'de. Peeping Tom kurbanla aramızdaki makine olarak kamerayı yerleştirdiyse... ...Halloween'de görüntüyü çekeni tamamen aradan çıkartmış... Hatta bizi katilin gözlerinden bakmaya, onunla nefes alıp kalp atışlarımızı paylaşmaya davet etmiştir bizi diyor. Ya maskenin gerisinden bakmak. Evet. Yani biri araya kamerayı koyuyor. Birebir kamerayı koyuyor. Diğeri seni alıyor katilin içine koyuyor. O maskenin gözlerinden bakıp en başta kalp atışlarını duymak, nefes sesini duymak gibi. Evet. Şimdi Pipin Tom filmini eğer izlemediyseniz tavsiye ederiz. Biraz zor bir film olabilir. Çünkü kendi yapıldığı çağda çok yenilikçi ya da çok sıra dışı bir film olarak anılıyordu. Fakat bugün belki sizi mutlu etmeyebilir. Yani tatmin etmeyebilir. Çünkü aradan geçen zamanda bir sürü denenmiş versiyonunu okudunuz, gördünüz. Evet. pintomda araya kamerayı koyma anekdodu. Ee, şöyle çalışıyor. Küçük bir el kamerası gibi. bir 16 milim, 8 milim olabilir mi? Herhalde yani. Ya 8 milimetre? 8, 8 milimetrelik bir kamera düşünün. Altında da küçük boru şeklinde tripodu olduğunu düşün ama bu tripod maksimum 1 metre civarında o kadar bile yok. Tripodun ayaklarından bir tanesinde bir sustalı bıçak olduğunu düşün. Katil bu P Pintom yani Röntgenci kameraya e, kurbanının üzerine doğru elindeki o ucunda bıçak olan tripodu doğrultmuş bir şekilde kamerayla beraber yaklaşıyor ve kurbanın yüzünde o ölmeden önceki o korku dehşet anını yaratıyor. Hatta bıçan saplandığı anı falan da çekmeye devam ediyor on çok çok başka bir ruh hali edeceğim evet. Kafası demeyeyim artık. Biraz klasiğe de saygısızlık olmasın. <gülüyor> Grand Guignol'de aslında bahsedilecek kısımlardan bir tanesi de oydu. Sahnede insanların gözünün önünde makaslanmamış bir şekilde, yavaş yavaş etkileyici bir şekilde eğer o şeyi verirseniz anı, en çarpıcı olduğu yer o ona dönüşüyor. ve e, Guignol'ün de bu kadar insanların gönlünde artık yer edinmesi diyeceğim ama iyi niyetli olarak söyledim düşünmeyin. İnsanların kafasında bir Kötü bir fikir, işte günyol böyle vahşi bir yer gibi düşünmesine sebep olan şey de bu efektleri ya da bu sahnelere yaklaşımıymış bir yerde. Konu böyle değişik ve alt taraflarında da güzel yerlere gidip duruyor. Bir iki bir şeyin aslında adını koymak ya da bir kendimce cevabını vermek istiyorum. Bu konuda da gene Giovanni'ye başvuracağım. O pirimiz çünkü bizim her şekilde dönüp dönüp onun kitaplarına geliyoruz. ilk önce şunu bir net olarak şu soruyu kendimize sormamız lazım. Neden 60'larda 70'lerde bu filmler? Korku. Sadece korku da değil. Şiddet, aşırı suç filmleri özellikle silaha vesaireye çok e, yer veren, silah markalarının artık işin içinde olduğu filmler, seks filmleri ya da işte Türkiye'de en yükselen o e, komik e, seks filmleri gibi şeyler. Neden 60'larda 70'lerde bir patlama yaptı? Niye böyle bir şey oldu. Çünkü e, bugün bizim korku kültürümüzü de korkuyla tanışmamızı sağlayan şeyler de aslında bakarsanız 60'larda 70'lerde başlayan bu furya. Yani biz çevremizdeki insanlar ya da eğitim sistemimiz bize Poe, Lovecraft vesaireyi öğretti diye ya da bunlarla tanıştık diye korku okumaya, yazmaya başlamadık. Her nedense biz korkuyu sevmeye aslında bakarsanız bu splatter, Splasher filmlerle ondan sonra gene popüler olmuş korku kitaplarıyla ...okuyarak ya da izleyerek başladık. En azından benim kendi deneyimim, tecrübem bu şekilde oldu. Giovanni'ye gelen soru şu... ...biraz önceki o alıntıdan... ...işte filmlerin kötülenmesi, kötüleşmesi... ...artık tek tip olması... ...şaplar üzerinden sadece paraya dönülmesi... ...Hollywood'un piyasayı ele geçirmesi üzerine. Cevap olarak da yani... ...eskiden Dracula insanları korkuturken... ...Frankenstein işte siyah beyaz filmlerden itibaren... ...belli bir oturmuş korku altyapısı varken... ...korku filmleri varken... ...neden bunlar bu kadar yaygınlaştık diye geçiyor... Televizyonun çıkışından sonra dünya sinema seyircisinde adeta radikal bir değişim oldu. Orta yaşlılar ve yaşlılar evlerinde kalıp televizyon seçtiler. Sinema ise gençlerin elinde kaldı ve halen de öyledir. Hollywood yıllardan beri ürünlerini artık yeni yönetmelere göre imal ediyor ve onlara pazarlıyor, kabul ettiriyor. Korku sinemasında karnevarın içinde filmler, splatter sineması bir yenilik getirmedi, bir yandan tür oluşturdu. Dehşet sineması. Öze ve ülkeye değil de daha çok özel efektlere dayalı bir sinemadır bu. Şimdi yeni kuşakların bu tür bir mezbaa sinemasına açık olmalarına şaşmamalı. Bunlar zaten televizyon izlediklerinde savaşlar, katliamlar, cinayetler, seri katiller gibi atraksiyonlarla alıştılar. Askan onlara yeterli değildir. Kova dolusu kan istiyorlar. Bu Giovanni'nin tabii bir sürü dönemlerde sinema ve edebiyatla yaşamış bir insan olarak birazcık da serzenişini, eleştirisini de görebilirsiniz. Ne hale geldi bu işler gibi. Evet ama bir yandan da şeydeki dönüşümü de gösteriyor. En başta yaptığın alıntıdaki gibi. O dönemin insanları... Ganyol'de nasıl aslında gündelik hayatı izliyordu şimdi biz de yine o gündelik hayatı izliyoruz aslında o yüzden yetmiyorra geliyor mesele. Kesinlikle doz aşımı gerçekleşmiş galiba ne diyelim sanat kendini tekrar ediyor diyelim mi onu da yani tarih demeyelim mi? <gülüyor> evet döngü. döngü. Tüm izlediklerinin sanal olduğunu bildiklerinden artık vahşetle eğleniyorlar gençler diye devam ediyor. Evet eskiden Drakulu'yu seyrederken millet panaya kapılıyordu. Ki bu ilk Drakula'nın ne sevri dişleri vardı ne de filmde kan görünüyordu. Ama seyirci henüz naif bir seyirciydi ve sinemada yeni yeni korkmaya başlıyordu. Bugün ise seyirciyi memnun edebilmek için dozu abartmak gerekiyor. Daha çok iğrendirici efektler yapmak gerekiyor. Suç sinemada değil dünyayı bu hale getirenler gibisinden de bir şeyini yapmış. Dedi tabii şimdi çok doğru o kadar ileri gitmeye bile gerek yok. İlk gösterilen film Fransa'da bir trenin istasyona yanaşmasıdır uzaktan tren gelir istasyona yanaşır. Bunu ilk izlettiğinde seyircilerin hepsi korkmuştur. Tren üzerlerine doğru gelmektedir çünkü kaçmak istemişlerdir. Yani naiflik tam da böyle bir şey. Bu dediğin Frankenstein, Dracula vesaire meselesinde de şimdi ben bunları incelerken şöyle bir şey düşündüm. Şimdi travmatik bugün bizim ulaştığımız şu an bahsettiğimiz 80 70'lerin 80'lerin şeylerinin de bir tipi var korku canavarlarının e, özellikle yani insana yakın olanlar özünde şu ana kadar konuştuklarımız için söylüyorum. Travmatik geçmişi olan çocuk kalmış koca adamlar genelde. Suratları da hep bir şekilde deforme ve bazen bariz bir şekilde maske takıyorlar. Bunu kapatıyorlar ya da belki de o suratın o hali e, onun maskesi oluyor. Yani önceleri canavarlar bariz doğaüstüyken, çok ünlü figürlerken, Drakula gibi mesela kurt adam gibi bir tane böyle koyuyorsun, tanıyorsun, ondan korkuyorsun. E, Slasher'larda komşu çocuğu ya da bir yerlerdeki garip ailenin garip çocuğu veriyor. Soldaki ilk evdeki gibi mesela bariz kötü adamlar pek yok. Ki o filmde bile e, bir zekalı çocuk vardı. E, i̇şleri sürekli karıştıran ve istemese de babasının sözünden asla... Çıkamayacağı için olayları tetikleyen. Yani canavar yabancı olan ve bilinmeyenden kimsenin birbirini tanımadığı bir toplumda aslında komşunun oğlunun dönüştürmüş anne babaların bozduğu, delirttiği, tanımadığımız yüzü olan kişiye dönüştü. İşte ama bunun da şey etkisi de var. Ed Gein etkisi var. Jeffrey Dahmer etkisi var. Bu Amerikan toplumunun yaşamış olduğu travmalar aslında. Biz de Hollywood sinemasını konuşuyoruz ya şu an. Aynen öyle ve zaten hani gerçek hayatta bunlar... Zaten bu bizim saykoya getirdi. İster istemez sinemada da sayko. İki tane formül var. Birinci formül Who Done It formülü kim yaptı? Yani who katil kim? Ha. Who Done It. İlk ben de gördüğümde bunu anlamamıştım. Birleşik yazmışlar çünkü ve Amerikan usulü yazmışlar. Şimdi bu şeyde bu formatta Who Done It formatında katilin kim olduğunu bilmiyoruz. Bir şekilde ya yüzü gözü örtülü ya da hiç ortaya çıkmıyor. En sonunda ortaya çıkıyor. İkinci formül ise the cipher dedikleri yani şifre e, formülü. Onda da katilin kim olduğunu biliyorsunuz, cinayetlerin de kim işlediğini biliyorsunuz. Bütün olay on, e, o kişiden hayatta kalabilmek. Yani o kişiyi bir şekilde elimine edebilmek. Şimdi senin dediğin hem bir anlamda the cipher'a yani şifre, formatına giriyor hem de hoodedit formatına giriyor maskeli olduğu zaman Hı -hı. çünkü maskenin arkasını göremiyoruz kim olduğunu bilmiyoruz ama aynı zamanda katili görebiliyoruz. Evet. Ve işte bir de bunu değiştiren Freddy var. Bu sefer zaten yüzü maske gibi hem de bir de bir ötesi de zaten rüyalarda yaptığı şeyleri yapıyor gerçek hayatta yeri yok. Bir şey soracağım ya bu ortaya bir sormak istiyorum. Ya Freddy tabii ki korku, gerilim ve diğer öğelerle birleş yani İç içe geçmiş bir eser. Ancak onu bir karanlık fantezi gibi algılamıyor musunuz? Özellikle ikinci, üçüncü filmden sonra. Bana birazcık o tarafa daha yatkın geliyor. Kara fantezi. Çünkü hani rüyalarda gezinmeler şunları için doğaüstü unsur bir şeydir. Ama bir yerden sonra bir, e, bir altyapısı haline geliyor. işte rüyalarda şöyle savaşabilirsin. Radiler. İşte Bana biraz bir şeyler eksik gibi geliyor. Bu tanımlama. Evet, tanımlamaya uyabilmesi için. Yani Hı. daha popüler, belki daha popüler hani daha e, pop culture'a yakın olduğu için belki de hani bir de sürekli e, formülde bir değişiklik yapsaydı belki en son 6-7 falan onları seyretmedim ama hep bir grup genç var ve hep o aynı grup bir grup genç kesiyor öyle kesiyor evet. böyle kesiyor şöyle kesiyor her seferinde gençler kazanıyor birileri kazanıyor sonunda ama bir sonraki filmde yeniden kaybediyor olarak geliştiği için popüler kültür Asla uzaklaşmadı asla şey şansı vermedi yeni bir bakış açısına kendisi şans vermedi ama bakıp da onun içinde bunu gördüğümüz zaman niye görüyorsun da diyemeyiz tabii. Ya, tabii ki canım yani sonuç olarak o birazcık da bakış açısına bağlı hani sen o şekli görebiliyorsun ama sanki ben baktığım zaman hani bir şey eksik evet. onu söyleyebilmek ben için. Ben de henüz keşfedemedim. Yakın zamanda benim aklıma gelen iki tane var aslında Tinselshird. Hani dedin ya Tinselshird'da özellikle şeyde en sokanda kendine yeni bir şey katmadı. Yani Gio da öyle söylüyor. Belirsen sen de notlarında o şekilde anlatmıştın. Şimdi aklıma şey geldi. Evil Dead'in yenisi çekildi. Kaç? 2010, 2013 mü? Öyle bir şey. Yakın zamanda ama son birkaç yıl içerisinde. Bir de 2000, gene aynı dönemde Cabin in the Woods diye bir, başka bir filme daha çabuk. 2012 Cabin in the Woods, bana sorarsanız Teen Slasher'ın çok affedersiniz pornosudur. Öğeleri, taşıdığı öğeler itibariyle, yani gerçekten bütün taşlara, bütün o kalıbın içerisindeki her yere basan ama bir şekilde kendine ait bir, bir hissi, bir yorumu, bir şeyi olan eğlenceli vesaire bir film. Muhteşem ya. Yani ben gerçekten... çok beğendim, yani. Ama Evil Dead'in yeni versiyonunda kan dozaj bilmem ne de yüksek olduğu halde o son dedi yani ya karşılaşma final conflict dediler son kapışma hı hı. o sahne de artık 20 dakikaya ulaştığı halde Evil Dead'in yenisinde ne hissi verdi ne bir şey bir yerden sonra absürtleşmeye başladı ama Cabin in the Woods 10 numaraydı yani. Cabin in the Woods'un avantajı geçmişte sen sen, sen hiç bir beklenti yaratması yaratmaması yaratması yaratmadığı gibi aslında zaten hiç beklemediğim bir şey yapması yani filmin afişini gören hakkında detaylı araştırma yapmayan zaten karşılaşacağı şeyi bilemeyecek korku, normal bir korku filmine genç teen bir filme gittiğini zannedecek ama filmin içinde bir anda öyle yok bir görürüz. şeyler olmaya başlıyor ki film korkumu, sonra, korku komedi, komedi mi, geçiyor zaten e, yok korku komedi değil fantastik şey de, yani böyle Neyse, yok yani, yani şey olarak e, jenraya öyle sokmuşlar Söylemeden geçemeyeceğimiz 3 tane daha film var. Söyleyemeden geçeceğimiz 3000 tanesinin içinde kusura bakmayın. Zamanımız hepsini söylemeye yetmiyor. Bunların bir haddi hesabı yok. Ama demin ucundan dokundurduğum Scream 96'da Belir'in demin anlattığı kuralları filmin içinde bize anlatmaya varacak kadar bir yandan korkuyu tutuyor. Yeni bazı fikirler getiriyor. Bir yandan da ...konuyla dalgasını da iyi geçiyor. 15 milyon dolara yakılıp 170 milyon dolar kazanarak yine iyi bir iş çıkarıyor. Ondan sonra 97'de I Know What You Did Last Summer geliyor. Jim Gillespie'nin aslında 73 yılında Louis Duncan tarafından yazılmış bir romandan uyarlama. Bu, bu filmde 17 milyon dolara çekilip 125 milyon dolar kazanıyor. Jennifer Love Hewitt ile Sarah Michelle Gellar'ın aynı filmde oynaması da bir yandan filme birazcık bir şey korku hayranları için bir şeyler katıyor. Jennifer Love Hewitt Ghost Whisperer olarak tanıyor olabilirsiniz bugün ya da şimdi Criminal Minds'de oynuyor. Sarah Michelle Gellar'da Buffy the Vampire Slayer ve işte Grudge filmlerinin Amerikan versiyonlarında e, oynamıştı oradan bilirsiniz. Screen'de de Neil Campbell vardı galiba. Şu an tam olarak ne yaptığını e, takip olayım. edemiyorum ama e, o dönem güzelliğiyle ve e, oynadığı tip itibariyle bayağı bir ses getirmiş bir genç oyuncuydu. Evet, Hayranım evet. Kendisine. Bir de 2000 yılında Final Destination var. Birinci filmi söylüyorum yine bu. 4'e 5'e katlanıyor gidiyor. James Wong'un filmi. Bu da 23 milyon dolara çekilip 112 milyon dolar yaparak bunları hep kurtarıyor. Biz bu kadar beğenmemize rağmen 2012 Cabin in the Woods, Drew Goddard'ın 30 milyon dolara çekilip 66 milyon dolar kazanmış. Yani tamam ikiye katlamış ama... Evet, beklediğimiz kadar da aslında büyük iş yapmamış ben. Yani şaşırmıştım bunu öğrendiğimde. Belki de işte ön yargı, yani genel ön yargıyı evet. kıramamış olabilir. Hani bundan ne ne şey bekleyelim bundan? Hep aynı şey, hep aynı şey diye gitmeyen çok olmuştur veya izlemeyen çok olmuştur. Evet. Final Destination konusu çok orijinaldi ama yani o zamana hmm. kadar bir şekilde denin denilmemişti. Kötü adamı hiç görmemiştik mesela. Değil mi? Bir da genelde hep bir gelir arzuenlem eder. Şeyde aslında giri yani birebir değil tabii ama yani ölüm kılığında. Görünüyor muydu? Kendi, kendi, men, men. kendi mende başrolde oynayan evet, evet. abi yani şey kılığında. Ben ölüm e, hiç görmedik de yatıyorum. Belki devam filmlerinden karıştırıyoruz Evet. Birinci filmde mü ben diye gelmiyor tabii. Cenaze levazimatçısı görüntüsünde geliyor aslında. Yani biz onu söylediklerinden bir anda, bir anda ortaya çıkmasından bir anda kaybolmasından filan e, tabii biz konduruyoruz. Ben ölümüm hiçbir zaman demiyor ama öyle bir sahnesi var. Başları şöyle yerleştirmek gerekir aslında. Halloween, ondan sonra bir değişiklik olarak M Sokağı kabusu, ondan sonra bir değişiklik olarak Scream, ondan sonra baş, en yeni türü olarak da Final Destination'ı koyabiliriz. Hani dördü arasında hani çok büyük benzerlikler olmasına rağmen aynı zamanda çok büyük farklar da var. Yani nasıl değiştiğini de veya seyirciyi nasıl etkilediğini de rahatlıkla görebilirsin. Her birinin farklı şeyi var çünkü. Sonuna da işte Cabin in the Woods'u koyabiliriz gibi geliyor. Sanki Cabin in the Woods da yeni Freddy bakış açısı gibi. Yani komedi ile korkuyu Müthiş harmanlamış başka bir yere çekmeye çalışıyor türü. Evet skrimdeki gibi dalga geçiyorlar aslında bir yerde orada tinsileşirle o hani geyik miydi o kurt muydu onunla öpüşme falan kurt. gibi şeylerle başlıyordu. Yani alaka falan derken tam aslında kapatacakken araya küçük küçük parçalar koymaya başlıyor yönetmen. Bir dakika bunun altında başka bir şey var diyorsunuz. Hakikaten de başka bir şey çıkıyor zaten. Şimdi spoil etmeyelim, sonunu söylemeyelim ya da. Biz şimdi hep Neden Amerikan musun? sinemasını ya da yabancı menşeli sinemadan da bahsettik ama bizim yerlerde hayalet filmi gibi ya da Freddy'den özünü almış mesela cinsleşerlar çektikleri de oldu. Karacadağ'dan <gülüyor> galiba bir tane film var cinsleşer. Gençler bir yere giderler. Burası hayaletlidir bilmem ne derken tek tek kurban haline gelmeye başlarlar. O bir tarikat bey ile geçiyordur ya da bir cin ile geçiyordur falan. Bu tarz deneme bir iki tane yerli sinemada da oldu. Tabii henüz olgunlaşmadı ve kargo kültü gibi yukarıdan zembille indiği için altyapıdan gelmediği için de birazcık cin izleği gibi durdu. Sanki istismar için Biraz yapılmış gibi gördüm ben nacizane. Yani onu çok zorlayacak olursan büyüğü de ona sokarsın ama yani yaş şeyini göz önüne almak lazım. Yani onu, bütün bütün ya. kurallara uymaya çalıştığın zaman okulu verebiliriz tahminen e, örnek abi. olarak Taylan biraderlerin Doğu Yücel'in yazdığı senaryosuna okul tek örnek gibi duruyor Dur. bu kurallara uymaya çalışan. Gerçekten de Do Yücelin yazmış olduğu okul, Taylan biraderinin çektiği, Demokran'ın söylediği gibi Türkiye'deki yerli tinsileşinin herhalde nadir tek örneği şu an. House of Wax diye bir film vardı 2005'te. Paris Hilton'un Hilton anladığı, ben hayatımda bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum bir korku filminde. Yani o da aslında bakacak olursan biraz hani korkuya yatkın bir <gülüyor> Sayıl öyle bir diyelim, diyelim yani. daha doğru olur. Şey ciciş slayer <gülüyor> diyebilirsin. <gülüyor> hatta o da tamamen pazarlama amacıyla yapılmış bir şey olduğunu anlıyorsa Yani Paris Hilton'u oynatmasının sebebi başka ne olabilir ki? Evet bu haftada Teen Slasher konuştuk. Aldık 1800'lerin sonunda tiyatrosundan hatta 16. yüzyıl Shakespeare oyunlarından... Çıkartıp meseleyi bir yandan Giovanni'nin değerli fikirlerini de paylaşıp 2012'lere ve hem Batı'daki örneklerine hem de gördüğümüz kadarıyla Türk örneklerine kadar getirdik. Sizleri dinlediğiniz için çok teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.